Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz sordu, insan çalışarak mı rızkını, rızkını kazanır yoksa ezelde belirlenen rızkı mı elde eder diye. Rabbimiz Kur'an'da kullarını yarattığını ve rızıklandırdığını birçok ayette ifade etmektedir. Örneğin Rum suresi 40. ayette Allah sizi yarattı ve rızıklandırdı buyuruyor. O halde hiç kimse ezelde bana takdir edilen ne ise o elime geçecektir. Çalışmama gerek yoktur diyemez. Kişi cüz'i iradesini kullanmadan ezeli planda belirlenen nimetlere ulaşamaz. Zaten biz ezelde ne takdir edildiğini de bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var o da usulüne uygun bir şekilde çalışanın kazanacağıdır. Yani haram ya da helal rızkı tercih etme kulların elindedir. Şayet böyle olmasaydı elbette imtihanın bir manası olmazdı. İnsan çalışmadan bir şey elde edemez. Kendisine oturduğu yerde rızık gelmez. İnsan Allah'ın kendisi için takdir ettiği rızkı aramalı ve onu elde etmek için helal yollara başvurup çalışmalıdır. Rızkımız Allah subhanehu ve teala tarafından elbette bilinmektedir. Çünkü onun ilmi dışında bir yaprak dahi kımıldayamaz. O evvel ve ahiri bilir ve bunu levh-i ana kitapta yazmıştır. Biz bunu yazılı olduğu için yaşamayız. Ama o bizim her yapacağımızı da bilmektedir. Bu ancak yüce yaratıcının vasfıdır. Onun ilminin büyüklüğü kurlar tarafından idrak edilemez. İbadetler ve şükür nimetlerin artmasına vesile olur. Çünkü Rabbimiz İbrahim Suresi 7. ayette şöyle buyuruyor. Ve izte ezzene rabbukum le'in şekertum le'ezidennekum. Vela in kefertum in azabi ile şedid. Yani la in şekertum eğer şükrederseniz le azi denkum sizin üzerinizde olan nimetimi artırırım. Yani şükür nedir? İbadetler, taatlar, salih ameller ile şükretmektir. Bu şekilde rızkımızın artacağı Rabbimiz tarafından va vaat edilmektedir. Eğer nankörlük ederseniz ve in kefertum İnne azabı şedid. O e, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Buyuruyor. Demek ki isyan rızkın azalmasına e, şükür de rızkın artmasına vesile olabilir, sebep olabilir. Şu Şura suresi e, 20. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yani kişinin yapacağı iyilikten dolayı ve çalışmalarından dolayı rızkının artması da, yaptığı hatalar ve tembellikler nedeniyle rızkının azalması da yine kaderinin bir parçasıdır.